Müzzemmil Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey örtünüp bürünen Peygamber! Gecenin birazından gayrı saatlerinde kal. Gecenin yarısı miktarınca yahut ondan birazını eksil. Yahut o yarının üzerine ilave edip artır. Kur'an'ı da açık açık tane tane oku. Hakikat, biz sana ağır bir söz vahy ediyoruz. Gerçek, gece yatağından ibadete kalkan nefis yok mu? O, hem uygunluk itibarıyla daha kuvvetlidir, hem kıraatça daha sağlamdır. Çünkü gündüzün sana uzun bir meşguliyet vardır. Rabbinin adını an, ibadetinde ondan başka her şeyden kesilerek yalnız O'na yönel. O doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin. Onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Yalan sayacak olan o varlık sahiplerini bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda ağır bukağlar var, yakıcı bir ateş var. Boğazda tıkanıp kalan bir yiyecek var. Bunlardan başka da elem verici bir azap var. O gündeki yerler, dağlar zelzeleyle sarsılır. Dağlar akıp dağlan bir kum yığına döner. Ey Mekkeliler! Şüphesiz biz size üzerinize şahitlik edecek bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavun o peygambere isyan etti de biz de onu ağır ve çetin bir tutuşla yakalayıverdik. Eğer siz dünyada küfrederseniz çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek olan bir günde kendinizi nasıl koruyabileceksiniz? Gök bile o sebeple o günün şiddetinden yarılmış, onun vadi fiile çıkarılmış, yerine getirilmiş olacaktır.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 Çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.